Sabahlar, sabahlar, modern Sabahlar başlıyor. başlıyor İyi kalpli insanlar modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi Karşınızda Fahri Önçü Oktay Buyursun efendim Çok teşekkür ediyoruz Ege Bey Siz de hoş geldiniz Sağ olun teşekkür günaydın ediyoruz Günaydın günaydın maşallah Çocuklar maşallah nazar değmesin Dışarı Dışarıdaki hava sıcaklığına değil mi? Ya, ha değmesin ona hiçbir şey değmesin Ona yani değecek deyen kadar değmişler zaten, zaten. Deyen... Evet öyle bir şey vardı Dokunan, <gülüyor> Dokunan donardı <gülüyor> Kaç evet. dereceymiş? Evet. Ben öyle 3-5 dereceleri pek vermem ama... Ya verelim canım diyen... Yani. 3-5'in üstünde zaten diyorlar. Hadi canım. Vallahi. Tabii bölge bölge e, benim Ankara'da... Sonrasında an... 8 falan olduğu söyleniyor. Nakıs 5. Bu sabah benim arabanın gösterdi Artık araba da nakıs. manyaklaştı nakıs 5 diyor. Oğlum dedim daha 2 seneyi doldurmadın araba olarak. Sen nakısı nereden öğrendin? Abi dedi bizde böyle... Vallahi işte böyle hoş sohbetlerle üçümüzü bir arada soğuk bir havada sıcacık stüdyoda bir arada görmek ne kadar hoş. Başbakanın maaşı yarıya indiriliyor. Aa. Ha. Niye? Ee, biraz çok alıyormuş. Hay hay hangi başbakan? Singapur başbakan. <gülüyor> 1.68 milyon dolarmış maaşı. Aylık mı? Bakayım. Ay, aylık değil. Canım Singapur nire ayda 1 milyon 68 bin dolar nire. Ee, 36 yüzde 36 kesintiye giderek e, düşüyoruz göstergeler falanlar filanlar diye sandıkları oluyor. var bir de onların değil mi? Döner, döner sandık diye bir şey var. Evet ben <gülüyor> de, Döner sanduka diye geçer. Evet neden yapıyorlarsa o sandığı E ee, Kamu öfkesini azaltmak adına bakan maaşlarını da... Tamam lan birlikte yerim. Tamam lan. <gülüyor> tamam ben de anlıyorum lan demiş. <gülüyor> Tavırlı başbakan. <gülüyor> Ta tavırla yönetilen şey. ülke. <gülüyor> tamam lan. Al Alırsa şeyleri sizi anlayam lan. Valla tamam. bir ülke sinirle yönetilseyle tavırla yönetilsin ya. Bankamatik kartını kırmış. Daha, daha ya. makbul yani. Tavırla böyle bir, bir... Tamam o da hoş değil ama... İyi, iyi tamam. Bir tanesi seçmek gerekirse. Zararsız o. şekerim zararsız. Vay be Singapur'a bak. 1 milyon 38 bin. Singapur'da başbakan olmak Vay. var. Yıllık kazancı Obama'nın bile 400 bin dolarken demişler. Obama'nın Singap bile. Singapur halkının söylediğine bak. Obama'nın bile 400 bin dolarken. Sen Obama'dan, demiş neyine? Ne yaptın bir... lan demiş. Başbakan olarak ne yaptın? <gülüyor> ne yaptı işte orada kuleyi yaptık. Hadi lan demiş kuleyi. Zamanında yapamıyor. <gülüyor> küçük ülke ya. Herkes başbakanla markette bile karşılaşıyor. <gülüyor> Aa, bir de ikinci kez. Son bir yıl içinde ikinci kez indirilmiş de öyle e, düşmüş. 840 bin dolara düşmüş şimdi yıllık. Ah canım kurban Aa, olurum. Yıllık 840 kaç oluyor? Kokuyor y kokuyor. Bin mi? Bir tavır hakkı ah. daha verdiler baş bakalım. <gülüyor> Biz siyasi manevrada da. İndiriyom lan tamam 800'e yuvarlıyorum. Baştan söylesinler o zaman kaç olurmasın için. Gerçi 840 binde vermişler aslında. 400 bin demişler işte ya Obama'daki. Ay Ayda bin ben burada yok, geçineceğim o, o 400 bin alıyorsa sen... Oradan hesabını yapman lazım şimdi. 400 bin Obama mı alıyorsa Singapur bir Amerika'ya koyacaksın. Bir şey koyacaksın. Singapur'u yan yana koyacaksın. Artılar, eksiler bunlar böyle hesaplanıyor yok Nasıl hocam. olsa dolar, doğru. Nasıl olsa dolar olarak alıyorum, oldum demiş. <gülüyor> Ulusa ses <seslenişte. gülüyor> Dünyada en çok kazanan e, politikacı şu anda. Siyaset yapı, yapacaksanız Singapur'da yapın diye de bir lafı var. Diye bir lafım. Adamı. O da yine ulusun sesleniş konuşmasında. Ülkesindeki e, refahı anlatırken, kendi seviyesi döneminde ne kadar yükseldiğini anlatırken böyle bir lafı var. Siz de oldun ha. Sonra... Sonra... <gülüyor> La valla gireceğim <gülüyor> o herife. Ya çok sigıcık oldum ya. <gülüyor> ya da en fazla milyoner vatandaşı sahibi olan ülke hangisi? Singapur. Bravo. E tamam. Singapur'da üfosun bütün... %15.5'inin... 1 milyon dolardan fazla varlığı bulunuyormuş. Ya Oktay i̇şte kurban yani, olayım Çukurambar'a bir bak zaten orada kaç milyon yatıyor yani. Orada bir tane bizim kendi Singapur'umuz var. Küçük Singapur küçük Çukurambar. Çukurambar Singapur olmasın. Kumu, Singapur Lütfen. Çukurambar'a özelmiş zaten. Küçük Çukurambar olacağız demiş. Hong Kong Küçükambar. özel bölgesi başkanının biliyorsunuz. Hı hı. Donald Stank ee, onun da maaşı demiş. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin maaşını adam tespit etmiş ya. Bugün biz zenginin malı zürdün köşesini yorar köşesinde başladık. Ne zenginin malı da bir yere kadar köşesini yapsak bilemiyorum. Hmm. Japonya Başbakanı, Avustralya Başbakanı, Malezya Başbakanı bunların hepsini saymış saymış. En düşük demiş Malezya Başbakanı. O da 87 bin dolar kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> diye gülmüş. Parmakla <gülüyor> göstermişler. Etrafında halk olmuşlar. <gülüyor> ya böyle bir şey işte. Ee, Singapur Kayni. Ee, ama en sonunda bir, bir, bir rahatlama oldu. Oh be demişler. Bir rahatlama oldu. Başbakan daha azaldığına göre o, ülke olarak fişekleriz, roketleriz demişler. Evet Singapur'da kaynayan politika kazanından sonra sırada, sırada Tabii ki Bulgaristan var. Bulgaristan var. Bulgaristan'da mutfağımıza salça oldu arkadaşlar. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler bugün e, evet. 2012'nin ilk Lezi. son yayını. <gülüyor> Türk salça Lezipleri. oldu alçı kafası style'a diyorsun yani. <gülüyor> oh, böyle vermişler gazetede abi. Salça kafası. <gülüyor> salça kafası style'ası alçı. Gençlere <gülüyor> girecek, girecek yapar. için <gülüyor> mi? Ne olmuş salça oldu da demek ki, Ya yapayım. vallahi işte gençler yakalayalım falan deyince onlar da böyle yerli yersiz kullanıyorlar. Türk lezzetlerine sahip çıkan Yunanistan'ın ardından diğer komşu Bulgaristan'da benzer kampanyaya başladı. Bulgaristan'ın en çok okunan gazetesinde işkembe, paça, sucuk ve rakının tesciliğini almak için çağrı yapıldı. Bu hamleye tepki gösteren Türk Lokantacılar Derneği kendilerini protesto ettiler. <gülüyor> Neredeyse onu faya geliyordu yani az da. E, Valla bizi, bunlar bizimki de demiş ya. Nereden çıkarıyorsunuz böyle işkembe, kelle Ya bu her seferinde protestoyla uğraşacaklarına gidip şey yapsalar ya. Ne? Alsalar ya patentlerini. Ya, patent ya birisi kapıyor bunu illa komşunun olmasına da gerek yok. Ulan patent de bakkaldan gidip alınmıyor ki. Gidip bir ispatlayacaksın şey yapacaksın. Ya evet, bir talihimize. Tamam. O bir zaman alıyor yani. Ve otur, o ne süreçte böyle kargar şeyle geçiyor. Sabah koydu işkembeyi kaynamaya. Gitsin avukatı şeyini hazırlasın. Demek ki bir kaidesi var Ege. Yani Herkesi o işte ne, avukata gidiyorsun o şey yazıyor. Sen bir şey işkembe mi karıştırayım geleyim diyor. Bunların tek şeyi uyalamamak duruma. Bir de öyle bir uluslararası patent diye bir şey var değil Ama mi? Patent var sana muhabbet. ait olunca ne oluyor? Ben, onu anlamadım ben. ben yapamam ona, diyor. Yapamam. Sen tam işkembe'den bir, bir kaşık alacaksın. Nine diyor. Ve de Almanca çünkü patent. Das Biraz. patent diye geçer. <gülüyor> Doğru das patent diye geçer. Amerika'da bir anket yapılmış. Espriyi şakayı hep erkek seviyor. Pardon hep kadın seviyor erkekse esprileri şakaları sevmiyor demiş. Yani erkekler şakacı kadınları hiç çekici bulmazken kadınlar şakacı erkekleri bir o kadar çekici buluyorlarmış. Ya ben egeyi anlatmadım ya ben yavanlık yaptım tam şakacı adam pozisyonuna düştüm yani. Mugallit oldum evde erken yaşımda. Oktay Demirti'den bana sirayet etti o yapıya. Nasıl niye bana şimdi ya hayır şey yapıyorsun şey, Fahir ya Senin böyle hani esprilerin şakaların Tabii doğru ben evde ne yapayım be hem de ekmek param Fahir Evde mugaylite olmasan Ben yılbaşında ikramiye çıktı esprisi yaptım yani Hem de yani böyle şey planlı Hiçbir program Hiçbiri öyle bir espri anlaşım var Fahir Ya espri de değil de tamam şaka bu Yalnız zaten Yanlış olmuş ya. Böyle bilete ama normal bir rakam seçtim işte böyle 100 bin lira gibi bir rakamı ezberleyip işte Pelin'e baktırdım hadi bak şu rakama da kaç çıkmış falan diye Öyle bir 5 dakika yani neşre vermedin de kendi... Kendim söylediğim ama öyle bir neşve yakaladık yani. Bak şey olsa espri hemen kahalarla ka ka gülerdim Fahir. Ne? Mesela gerçekten biletine büyük ikramiye çıkmış olsa da sen o numaralardan farklı numara söylemiş olsan. Yani işte orada, o zaman o espri olurdu. He. Ama bunun bir esprilik... Bakayım. O o o, öyle de olmazdı diyorlar Oktay Bey. <gülüyor> o bence o da espri olmuyormuş Oktay şu anda <gülüyor> bize gelen bilgilere göre. O da olmuyormuş. <gülüyor> Ama bunun da senin oyunculuğunu ben çok merak ediyorum. Abi çok güzeldi. Böyle mi yaptın? Şaka yapıyorsun. Evet. Onu yaptın değil mi Pelin'e? Evet. Şaka yapıyorsun Pelin. <gülüyor> Gerçekten Fire yüz 100. Bin. Şaka. Ben de ya. dalga geçiyorsun şu an. Ay cem o zaten gülme krizine girdi böyle sevinçten, coşkudan. Ben de o çok güzel kıvama geldi diyerek ben de o coşkuyu yaşadım. Ne kadar sürdürdünüz hoş beş... ki zaten e, sınırları orada çiziliyor. Ee, tamam, zaten... 5-6 gün sürdüyse bu bir espri değil. <gülüyor> 25 bin liraya ne kadar olur bir de onun da süresi. Her çeyrek mi? Ha, çeyrekti tabi güzelmiş ya. Güzel paraydı canım. Biz de bayağı bir 5 dakika gayet bir coşku Beş 5 dakikada uzun bir süre ya. Neyin 5 ne? dakikada uzun bir süre bence sen... Tamam basketbolda da uzun süre ne yapayım? Buyur. Bu tip şakalarda da uzun süre. Sen şu aralar dikkat et Fahir. Yani bence Pelin şu anda bir şeyler arıyor olabilir sana. Bu, yani 5 dakika sürecek 25 bin lira değerinde i̇şte bir bu, espri. Bunu, bunu çok Öyle güzel. düşün. Vallahi hiç hoşlanmıyor. Cevap veriyorum. <gülüyor> çok güzelmiş. Aa çok güzel yarışma programı. Ney? 25 Bilmiyorum bin şu anda... Ama senin sunucu olarak gözünde canlandırıyorum. Şöyle sorular. 5 dakika sürecek 25 bin değerinde bir espri. Hazır mısınız Vedat Bey? Ee, hazırım. Ama ondan sonra ne yapılacak bilmiyorum. Yani 5 Orasında dakika ben süreci... düşüneyim canım bırak. Madem sunucuyum sen izle yani. 5 dakika süreceği şu anda belli oldu. Değeri de belli. Esprilerle falan bir yer. Yalnız Vedat Bey iyi oldu. Çünkü e, erkekler karşısında espri yapan kadınlardan haz etmiyormuş. Hakikaten bu ortaya çıktı. Onu sonradan bir değerlendirelim. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın dın. Günay aydın ay, dın. Ne kadar güzel bir şarkı. O sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler buyursunlar. Çok güzel şarkılar dinledik bugün gün Çok Eline güzel DJ'lik yapacağım. Yeni DJ'lik anlayışımı. Çok güzel bir şarkıyı dinledik. Çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Güzel şarkılar. Hakikaten burada işte güzel bir şarkı. Şey falan diye de kullanır mısın lütfen 9. saatte günün dokuzuncu saatinde falan diye öyle. Bak o da en az o kadar. O benim hastası olduğum şeylerden biri. Onda şey yap evet. Ama özellikle öğleden sonraya denk geldiğinde hoşuma gidiyor. Günün 15. saati falan geldiğinde bir aa falan diyorum. Aa ne be. güzel be bayağı iyi bayağı bayağı iyi. Güzel. Bunlar güzel tabi. Bunlar hep ne? Bunlar ne bunlar? Bunlar hayatın neşir. Espirisi. Ne? Espirisi. Hayatın espirisi bunlar. 5 dakikalık 25 bin değerinde bir espri. <gülüyor> bir espri geliyor şimdi. Ee, şu şeye bakalım mı? Amerika'da üniversitede araştırma yapılmış. Hadi ya. arkada e, bütün şeylerini, imkanlarını bu araştırmaya ayırmışlar. E, şu erkek e, esprili kadını tehditkar buluyormuş. Yani sevmiyor. Erkek esprili kadını sevmiyor. Kadın da... Esprili erkeği bir o kadar seviyor. Bir o kadar seviyor. Zıttına gider gibi sanki. Ee, araştırmaya katılan 3000 erkeğin e, bir erkeğin çoğu... espri yaptı. <gülüyor> bir çoğu komik kadın sevmediğini ifade etmiş. Yani ben onunla ilgili bir yazı okumuştum benim. Çok derinlemesine bir makale değil de. Hı hı. Ee, bu evrimde erkeğin esprili olması lazım. Çünkü kadını güldürüp dişlerine bakması gerekiyor gibi bir derdi var. Kadının gülme gibi bir derdi yok. Yani karşısındakinin dişini görme güldürme derdi yok adam böyle bir espri yapayım şakalar yapayım. Ağız bir açılıyor orada böyle. Diş güzelse oradan devam edeyim diye bir derdi varmış da o yüzden şey olarak. Ben bundan 10 sene olarak. önce şey mi vardı? Ya oturmuştur falan o ya. On bin önce espri yok muydu? Ya hayır ne tip duvarında bile espriler var ya. Ne, ne mesela var? Mesela biz onun şey yapmış ama seçimden önce biz onu seçimden <gülüyor> sonra biz onun mesela atıyorum. Yani oturmuştur o olabilir ya... 10.000 bin sene önce şey olan da... Ee, ...böyle böyle bir şey yani... ...böyle bir gerçek var yani... ...rahatsız oluyormuş esprili kadından erkek... ...erkek dediğin esprili şey... kadın iyidir... Ama ne tip esprilerden rahatsız oluyor erkekler? Ya espri gibi espri canım... ...yavan de gelmesi şimdi Sevdiğin gözümlü. güzel e, esprileri yapan kadınlara... ...kakakak iki, iki, gülüyorsun... ...ama ne bileyim... ...böyle bir... Söyle hadi söyle... ...evet... Yani o ince ince Yasemince'yi derken şey olmuyor musun? Biraz son bakayım. Hakikaten ben biraz daha Ama şöyle düşün. Şimdi espri belli, ince ince belli Yasemin bir... Yasemince yüzünden çıkmış olabilir bu araç. <gülüyor> ne yapıyor bu kadın ya? Belli bir espri şeyin tuttuğunu düşün ya. Ona bakarsan başka başka erkek esprileri de var yani. Şey olduğu. İbiyince Yasemin'ceyi izlerken ki... E, ...duyguyu yaşatın... Yaş ...başka başka erkeklerinin yaptığı espriler de var. Orada bir sürü herif var zaten bir taraftan bakacak olursa Hepsini de... Tabi orada metafol yani zaten. Tabi o bir sembol. Sembol Oktay'cığım. Yani, yani şöyle OK. demek lazım. Bir espriye bakarım espri mi diye... Bir, kadın, ...bir daha bakarım komik mi diye. Demek lazım yani. Dedin bile Ege'cim. Ama burada anladığım kadarıyla zaten erkeğin... ...kadının esprisinden rahatsız olması... Komik olmamasından değil komik olursa daha da rahatsız oluyor. Tabii anladım. tabii komik kadına hoşlanmıyor. Ne kadar serde. komikse o kadar huzursuz adam. He, bu benden daha bu ya? bütün kadınların dişini bu görecek. E kadınlar da şey bakmıyor mu ya şimdi bu, ama bir taraftan böyle şey değil midir? Normalde kadın seçmez mi adamını? Adamım benim diye adam. bir adama bakarım adam mı diye bir ağza bakarım ağız mı diye. Belki o Kadını, gidiyor. Kad kadının mugallit olmaması gerekmiyor mu bu kadının durumda? Kadının seçtiği erkeğin karşısında yaman esprilere bile dişlerini göstermek için gülüyor da olabilir. Yani bu çok ilkel şeydi. Değişik bir bakış. Tamamen bence şey meselesi ya, <gülüyor> ortamdaki en güzel isprileri ben yapmalıyım diyen e, erkeğin şeyi, hırs, hırsından dolayı şey yapmıyor yani. Öyle bir hırs ve hınç var diyorsun. Hırs ve hınç var, bence, bence tamamı. Alışmış çünkü. Alışmış <gülüyor> değil Tarih boyunca en güzel isprileri <gülüyor> ben yaptım diye bir şey var kafasında. Ondan bir tehdit olarak görüyor, olabilir e, diyelim ve e, İngiltere'ye geçelim Farbi eğer. E, Yok şuraya da uğrayalım Amerika'dan giderken. Yok ben araya geçirim yol güzergahını buyurun. bozmayayım Oktay senin güzergahın devam etsin. arada bir memleketimize de uğrayacak mıyız? Bir yere bakarız geçeyim ya. Bir yere bakarız. Tamam. Bir yere bakarız. Bu adam da memleketçi çıktı vallahi yani. <gülüyor> memleketçi Ege Kayacan diye geçer. Neymiş ben anlamadım. anlamadım bir haberi verebiliyor muyum diyorsun? bize sorabilirsin yayında. Şimdi bir e, İngiliz arkeolog var. eee J Kursan. Parantez içinde 37. Ee, Başkent Londra'daki. Çok. <gülüyor> Başkent Londra'daki köprü yakınlarında 2000 yıllık bir jeton bulmuş. Jeton, jeton, jeton, jeton, jeton. Ne tamam. jetonu? Ne jetonu? Güzel soru. Roma döneminde. Altı ait... mu? Roma dönemine ait olan ve askerlerin e, genel eve girmek için kullandıkları jeton üzerinde 14 rakamı yer alıyor. Çok adım. özür dilerim. Romalılar genel eve jetonla mı giriyorlar? Işte ben de bazı şeyleri anlamadım derken bu tip sorular var kafamdan. Bak, e, ben, ben hemen 5000 yıllık bir jetoncu taklidi yaptım az önce. Jeton, jeton, jeton, jeton. <gülüyor> Ama <bilmiyorsun gülüyor> Roma, Roma'da genel evin önünde jeton satıyormuş. Biraz ben. daha bu kelimeyi telaffuz ederim <gülüyor> de şey olsun. Yayınımızdan bir neşve bombasına dönüşsün. Özel bir takım özel evler dönememiz Özel <gülüyor> <gerek. gülüyor> Yani tam tersini söylüyorsun. <gülüyor> ee, bir askerin kadınla birlikte olmak için 14 madeni para verdiği anlamına geliyor. Ya o jeton değil işte sikke dedikleri şey o değil mi ya? O yüzden zaten adı sikke değil mi onun Ama yani de başka bir, bir kutuya, kelimeye geçtik şu anda. Ama öyle yani Oktaycığım şimdi... jeton. Jeton diyor. Jeton değil, jeton sikke deriz daha. Iyi. Ya bunlar adını getirememiştir. Adını sen getir demiş. Dur bul. Bu neydi lan? Adını sen getir. E, jeton ne şey bir şey. Dedi. Bütün demir paralar jeton o zaman <gülüyor> dünyadaki. Olur mu ya kabartmalı e şey, kabartması yok mu? Hayır ama yani bu bahsettiğin tip yerlere jetonla girilmez ki. Şey mi diyor birisi mesela. Girdi jetonunu attı. Yandan bir ya. İstersen bu bölümü geçeyim mi diyor. <gülüyor> level yandan, atlayalım. Level atlayalım. Tek jetonla şampiyon. jeton deyince aklımıza Atari salonu geliyor. Bir tek jeton mesela deyince. Jetonu orada kullandıklarından. Salonunda... Roma, Roma döneminde kim bilir nerelerde jetonlar kullanıldı başka May başka I, dönemlerde. yok Oktay. Meyay. Yani buyurun ne demek istediğinizi anlamadığım için Bir ne yapıyorsunuz yapın. Istiyorum. Buyur. Bu sikkeler veya senin deyiminle çok özür diliyorum. Jetonlar. Ceton. Sadece o hususi evlere şey mi kullanılıyor? Oraya hususi olarak mı kullanılıyor? Başka yerlerde de kullanılıyor mu? Teşekkür ederim. Yani şunu mu soruyorsun? Mayay diyerek başladın evet. sorunda. O evlerde kullanılıyor. Bir de gidiyorsun telefon ediyorsun. Ha yani, mesela. Evet yani, telefon, yani, vapur jetonu onu Vapurda yani. kullanıyorsun. Yani aynı amaçla, tek bir amaçla mı kullanılıyor? Başka yerlerde de kullanımı var mı? Üzerindeki Teşekkür. kabartmalara bakıldığı zaman. Ne kabartması koyacaklar? Affedersiniz silkenin üstüne. Ne kabarttılar belli, belli, sadece. Silkeler tatlı bir kabarma yapmış. Kendinden A kabaran sikke. Bir tarafında öyle bir kabartmalar var. Bir tarafında da beş rakamı yer alıyor mesela. <gülüyor> beş diyoruz mesela. Süreç var mı? Ne zamana kadar beş? Süre verilmiyor. Sopana o hayır, o, onu aslında şey hayır kadar. canım onun tarihi oluyor ya. Milattan önce beş. Ha, beş. E doğru aslında. Hayır milattan önce milattan falan olsun, değil. Ya. Pardon sonra beş. Milattı oldu ya. Kaç? Bugün bugün tarih beş. yaz beş. beş. Mesela o binlere falan gelseydi başka anlamı olurdu da beş yani. E, Altı yüz şey diyormuş mesela. Ay şimdi hep dört yazıp düzelteceğiz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Üzerinde sevgili dinleyicilerimizle de paylaşalım. Üzerinde sevişen kadın ve erkek figürünün bulunduğu... Bunu paylaşmamız iyi oldu. Dinleyicilerimiz daha önce hiç... <gülüyor> Üzerinde sevişen kadın profili paylaşmamış. <gülüyor> Doğru Gözünde canlandıramayan dinleyicilerimiz için. Şimdi şöyle demiş e, arkeolog, beyefendi. Abi Jetonu bunu... ilk önce Roma parası sandıydım demiş. <gülüyor> Ancak demiş. Daha sonra başka bir şey olduğunu... Sandıydık diyebilir mi? Çünkü kalabalık diyebilir <gülüyor> Anladık demiş. Ha. Ee, o yüzden bir araştırmışlar. Mesela 5 rakamı şöyle bir mantık. Şimdi bir tane bulmuş ya bu jetondan. O yüzden jeton diyor herhalde. Mesela 5'i buldu. 5. Mesela 14'e kadar bulursa ya da getirirse Dalya o, yapmış olur o hizmetten yararlanabiliyor. Ha şey o zaman bu benim. Yani şimdi... bizim bildiğimiz Atari jetonu tipi bir şey değil ha, bu. sıralı sistem. Siz Atari salonlarına gitmiyorsunuz artık değil mi? Orada artık şey... gitmiyoruz ama zamanında çok gittik. Oyunlara var ya böyle vuruyorsun mesela evet. köstebekleri kafasına. Ha tamam. Oradan sana bir tırtırt veriyor. Kenardan. Tamam. Ondan sonra 10 tane 15 tane 100 tane toplayınca mesela sana Çin malı. ...bir tane yay veriyor. Çin yay diye geçer. Orada e, kazandığın oyunlarla... ...ama onların adı kupon herhalde. Kupon. Kuponları biriktirip şey yapıyorsun. Burada da herhalde... ...mesela girdin bu özel yere... ...bir takım aktivitelerde bulundun... ...oradaki performansına koyuyor. Sana bunlardan veriliyor. 100 tane yüze tamamlayınca mesela... Ekstra Ama kahve şey. şeylerinde var ya işte 10 tane alınca alıyorsun. marka bir tanesini bedava veriyorlar. Ya o acaba parayla mı satılıyor? Şimdi kahvedeki oralit için alabilirsin yani paranı verip de burada sanki lever gibi düşünüyorum. Lever jetonla gibi. gidiyorsun sen bir, bir kahramanlık yapıyorsun mesela ikinci jetonu veriyorsan bana bir kahramanlık yapar mısın? Bu bu evde mi? Yani <gülüyor> bu evde vereceğim bir örnek mi istiyorsun yoksa evet. genel kahramanlık mı? Yok. <gülüyor> Bu evdeki bir kahraman. Artık herkesin kahramanlık şeyi değişir canım. Orada önemli olan jetonu dağıtacak kişinin gözünde kahramanlık şeyine ulaşmak. Orada yani öyle bir şey varsa bazı ilişkilerin sonunda çok güzel açıklamalar var. E bitti. E, sonunun dışında kahraman <gülüyor> olamaz diye jetonlarını sayıyordur adam. Ondan sonra iki, kahramanlık. iki kabartmalı rakamının yer aldığı jetonu alıyorsun. Bir başka gün gidiyorsun. Üç, on dörde çevirince ne yapıyor olabilirsin? Rusat mı? Dal. Dalya. <gülüyor> Dalya Daly Daly Daly diyebilirsin. <gülüyor> Daly diyebilirsin. Ondan sonra amacımız demiş diğer rakamları bulmak demiş. Hadi bakalım demiş. Hadi hayırlısı buna. hadi iyice yavaş eşeleyin. Yavaş yavaş bunları bulun demişler bu sene bitmeden. Köprünün yanında bulduk demiş. Köprünün yanında bulun, bulduk deyince de bana bir şey geliyor ya. Kı Sanki orada, orada metro istasyonu var. Ben onun çıkışında sağ biri düşürmüş gibi geliyor. Sanki arkeologlar yere bakarak dolaşıyor. <gülüyor> bir de Roma'dan kalma İzmarit bulduk. <gülüyor> Tebrik ediyoruz ozan tüm araçlarımızı. Şarkılar türküler dinleyelim. Hemen ardından da reklamlar ve rapörolla devam edelim. <Gülüyor> Radyo Tübürası Moder Sabahlar devam ediyor saat 8:52 sana severler buyursunlar neler oluyor neler bitiyor hmm, neler oluyor neler bitiyor hmm. ee, ekmekte değişiklikler var onu ben vereyim mi evet Satın ya mu? çok iyi olur fayda resmi gazetede yayınlandı o evet, Onu biraz gazetede. bahseder misin bize ondan Çünkü resmi gazetede yayınlanmayan hiçbir, hiçbir şey bizim programımızda etmemiz. konuşulmaz evet, evet. E, nasıl ki şirketimiz kuruldu ve biz ondan sonra Tabii. konuyu açtık. Mekan konusuna, mekan girdik. konusuna girdik. Çünkü resmi gazetede yayınlanmadığı sürece bunlar afaki konuşmalar. Doğru. E, nasıl Ankara Ticaret Odası'na kayıtlı hale geldikten sonra konuştuk. Çünkü bize diyecekler ki bir, beyefendi bir konu hakkında konuşuyorsunuz. Ruhsat, ruhsat diyeceğiz. Hani gösteremeyeceğiz. Tamam, sonra... me bir mekandan bahsediyorsunuz. Bu mekan Ankara Ticaret Odası'na kayıtlı mı? Buyurun efendim. teşekkürleri Teşekkürler. <gülüyor> benim taklidimi. <gülüyor> Ama o sırada dinlemiyordu galiba. Yayını dinlemiyor yayıncı. Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ekmek tebliğini değiştirdi. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre Temmuz ayından itibaren sofraların vazgeçilmez ekmeğimizin e, büyüklüğü 300 gramdan 250 grama düşecek. O zaman bir oturuşta bir ekmek yemek daha da kolay olacak. <gülüyor> <gülüyor> o bize bir neşve oldu. Aa süper oldu bu iş. Tuz oranı 1.75'ten en fazla bir buçağa düşürülen ekmekte kepek miktarı ise iki katına çıkarıldı. Daha da kepekli olacak. Daha kepekli. Bol kepek yiyeceğiz. Bu 2012 bize bol bol kepek Fiyat aynı da. mı kalıyor acaba? Fiyat aynı Fiyat, fiyat, fiyat sabit kalsın diye. E ekmek ne olacak çıkıyor. 50 gram o zaman nasıl nasıl 50 gram zan mı geldi şimdi yani? En son Biz sandviç çekmeyine falan döneceğiz işte öyle. 50... Hayır ya fiyat aynısa 50 gram olun i̇şte, bir yerde bir şey bir zam geldi gibi bir şey oldu. Bir şey olması lazım 50 gramlık zam yedik durup dururken. Aman iyi oldu diyoruz da. 50 gram zam yemedik olacak oktay. Bakıyorum hopa. <gülüyor> hopa hoppa diye diye evet. evet. Tuz ama tuz tuzu kaça indirmiş dedin? Tuzu bir 75'ten bir O indirilir zaten. Fark mi acaba o? Şey fark olarak... edilmez mi Oktay? Artık ekmek üstüne tuz ekip bir yiyeceksin. Köfte ekmek yerken mesela fark eder misin onu? Köfte ekmeğin içine sokaktan almayı, içine esrar maddesi koyuyorlar. Evet, esrar maddesi oranı da arttırılmış. Ben prensip olarak zaten... <gülüyor> Ekmekteki. <gülüyor> ya prensip bu... olarak bir tek turşu suyu içelim. Şeyde mi? <gülüyor> yani Aman Oktay yemen. sakın e turşu sularına da esrar maddesi, sıvı esrar katıyorlar mı? Hayır öyle bir şey. En fazla, orada beni bekleyen en büyük tehlikeyi ben biliyorum. Ney? turşu ilk başlı şey yapıp ondan sonra turşu <gülüyor> suyunun içine sokması suyu, elini. Evet, değil mi? Sokaklar tehlikelerle dolu gördüğünüz gibi sevgili dinleyiciler. Bu arada ben geçen gün şalgam içtim. Şalgam mı? Evet. Çeşit çeşit. Niye bize kaç gün sonra söylüyorsun? Valla kaç gün sonra söylediğimi söyleyeyim size. Bir hafta Hatta sonra. sonra Acılı dedim. mı? Acısız. Nerenin şalgamıydı? Ee, Hasköy. Baktın mı uzun uzun içerken? Baktım. Çünkü şalgamın ya, hayır, özelliğidir o. Bir ilk yani önce şalgam'a baktım. <gülüyor> evet. Şalgam mı diye. Sonra berede baktım gazoz mu diye. Normalde başka bir şey içerken böyle bakmaz ama şalgam'a bir bakılır. Yo şu şişeden içtim. Fark etmez ya. Nasıl şişeden ağzını dıyıp la kapalı şişe mi? Kapa da ayrı. Önce ağrı olmuşken. Çok güzel. Bundan Kapanı sonra daha yoğun iç şalgam teknolojisi. Şalgam içeceğim. Bir, bir, şey şey. bir faydası var mı düşamın? Var abi. Var tabii canım. Mineral sistemine birebir. Ümminal sistem deyince şalgam. Yaraya mı döküyorsun? <gülüyor> Ümminal dediğimiz neydi Oktay? Ümminal sistem dediğin bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi mi? Anladığım sistemi kadarıyla yara var ona... mesela bir döküyorsun. <gülüyor> diye ses çıkarıp iyileştiriyorum. Tabii dağlar o dağlar. İstersen ya. dağlar dağlar yürü. Yeni... Ya bizim radyoda bırakmışlardı ya sabah sabah bazen buluyoruz masa üstünde bir şeyler buluyoruz böyle yiyecek parçaları falan filan bizi sağ olsunlar besleyenler oluyor böyle 2-3 günlük. Geçen... Bırakıyorlar radyonun önüne yiyecek parçaları bırakıyorlar biz evet, evet, oradan biz yiyoruz. Atmayalım. Benim, Benim de biz... dinizler, şöyle bir şey var sizin evdeydiğinizin her şeyi yiyoruz biz. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle bir özellik ayrıca bir şey istemiyoruz. İlk başta bir kurumamayla başladılar bize ama o çok fazla verim alamadılar. Yani ama iyi ki yani bizi zehirlemek isteyen falan olmuyor ya. Valla yani Zarar ediyor. vermiyoruz birilerine. Birisi Herhalde ondan mı? Birisi de gelir yoğurt yedirir bize kesin. Yedirir mi? Tabii canım hemen tweet de atar. Radyoda zehirlenen 3D için yoğurt yediriyoruz. Yoğurda acil yoğurda ihtiyacımız var. Onlar retweet retweet retweet. vallahi bakraç yoğurda bakraç yoğurt. Yoğurtak. Ya radyoda işte bırakmışlar mutfakta şeyin üstüne. Ne derler ona? Mı? Şalgamı mı? Şalgamı. Acısı ayrı. Hop, Hop aynen hiç sabah sabah aç karnına iki bardağı çaktık oktayla. Bir güzel oldu Egeciğim bir güzel bir oldu. faydası varsa şalgamı çok sevineceğim. Yoksa dene içerim ama sanki faydası varmış gibi geliyor. Ne gibi bir faydası? Cebine 3-5 kuruş ne girer mi diye mi bakıyorsun? Bir ne bir böbrekleri temizliyor dese bir şey dese. Böbrekleri şalgamla mı temizleyeceksin Ege? Öyle Bana söyle böbreğini şalgamla Bence yeteri kadar inanırsa olur. Temizlenir Fark. ya yavaş ya bak, yavaş. Adam inanmış. Hadi Hemen şey temizlenecek ya. diye bir şey yok. Evet, sen de. neyle içtim? benim için daha önemli olan o. Yani şalgam... Dürü. Et dürüm mü? Benim bildiğim tavuk dürüm. Vallahi. <gülüyor> tavuk ona da dürüm geçiyor. Her he. şey soruyla cevap Et dürüm. Tek mi bir buçuk mu diye mi soracağım? Bir de <gülüyor> soslu, soslu mı? soğan mı? Soslu. Tek dürüm. Et dürüm yani. Et dürüm. Tek dürüm. Tek dürüm diye şey yapacağım. Dizi yapacağım ben. Kanal 7. Tek dürüm. Teşekkürlere Ege'ciğim. Gerçekten şirketimizi şahlandırdım bu son <gülüyor> bağlantıyla. <gülüyor> Şu anda. Çünkü şirketimizin yapım şirketi özelliği de var Denizli'de Delikli Çınar Meydanı'nda biliyorsunuz ne heykeli var? Çok Çınar. güzel türkü Denizli'de delikli, delikli Çınar, Çınar. Hey. Merhaba türkülerimiz bölgelerimiz adlı programımıza hoş geldiniz Olmayan türkülerimiz programımızda bu hafta yine eski bir denizli türküsü Gözden kaçan türkülerimizle <gülüyor> program yapalım mı ya? Türküler fınlarında Çok çirkin olmasına rağmen bugüne kadar gelmiş türkülerimizle devam ediyoruz. Denizli'de Delikli Çınar. Sizleri ben alkışlarla uğurlasam yavaş Nasıl yavaş. Nasıl ya dinlemez. Delikli Çınar meydanında Ay. ne var dedim. Onu söyleyeyim bari. Aa, şenlik var. Hayır. Gerginlik ne var. Ne heykeli var? Ne heykeli? Çınar. Hayır. Değil. Denizli'den düşünün ya. Horos heykeli. heykeli. var tabii. Ne heykeli olacak? Alkışlarla uğurluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Genel kültür köşe. Modern sabahlar Olem sabahlar devam ediyor sana severler buyursunlar efendim. Ne Hadi oldu mi? gençler daha uzatacayım mı zannettiniz herhalde e, e, birden bir... kesince sizde birden bizde şafaq attı. E, keçiye döndük keçiye döndünüz en son ne zaman attı şafanız? <gülüyor> benim hiç şafaq atmaz ben, ben, de ben asfalyalar de de atar. Şafaq attığını da haberim olmuyor herhalde benim ya ya, ya. da yani ben hiç böyle bir şey yok muyum? Şafaq attı. Kim orada şafak attı? Yani öyle bir laf etmesin. Şafak mi? attı <gülüyor> orada hani sinirlerimiz şeydi, aydınlandı anlamında şafak attı. Yani bir şey geldi, bir aydınlanma geldi, bir şey geldi anladın mı? Bir... Sinirlendi mi aydınlanma mı geldi? Ben Sinir de mesela aydınlanma anlıyorum. Ben de mesela karnım acıktı anlamında eteklerim zil çalıyor tabi. <gülüyor> mesela <gülüyor> ben de mesela İzhan, geçen gün bir espri yaptı korkudan küplere bindim <gülüyor> Mesela <gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> İn oradan dedi. Hemen ben de şafak attı orada mesela Oldu mu bu örneği? E, peki sen bazen de sinirden iki ayağın bir pabuca girdiği oluyor mu? <gülüyor> <Bizim kaynak> <gülüyor> sinirden <kaynak>. gülüyorum <gülüyor> Sinirden gülmeye inanıyor musunuz pek siz? Sinirden gülmeye inanıyor Yoksa bir güç var ama abi. yani sinirden gülmek değil mi? <gülüyor> o tabi bir güç var muhakkak <gülüyor> <gülüyor> Ben sinirden gülüyorum diyen adama hakikaten yaklaşımınız ne oluyor sizin? Sinirden Anladım. gülünmemesi lazım ya. Sinirden bağırılması lazım. Sinirden. Gerçi geçen gün Serhan Sarı da Evet gördüm şarkı. gördüm tweet'ini. Tebessüm şehri Porsuk'larda sinirden gülüyorum yazmış. Tebessüm şehri sinirden gülünmeyi anlıyorum. Sinirden değil yani. de sinir bozukluğundan gülünür. Bak sinir bozukluğundan gülme ile sinirden gülme arasında çok ince bir çizgi var. Evet 2012'nin ince çizgilerinin ilkini gerçekleştirdiğini gibi ilkler köşesi oldu yine. Yani Teşekkür senin ediyoruz. tek şeyin oradaki ifade mi? Sinirden gülmek değil De sinir, sinir, bozukluğundan, sinir gülüyorum. bozukluğundan gülüyorum şu anda. Gülünce her şey ikna oluyor musun? Aklına yani yatıyor mu? En güzel örneği de cenaze evi. Politik politik olarak doğru olması seni şey yapıyor, rahatlatıyor mu yani? Sinir bozukluğundan gülünmesi mi? Hıh. Sinir bozukluğundan gülünmesi. E tabii canım o oluyor ya. Sinirleri bozulmuş adam güler. Cenaze evinde bir kahkahalar yükseldiği anda ölen Öğlenin gitmesinden çok memnun olunduğunu değil sinirlerin bozulduğunu gösteriyor. Ama sen tabii <gülüyor> o... Rahmetli'nin <gülüyor> ölümünden... <gülüyor> sinirdim. O, o mesela öyle bir şey sinirden gülme. Sinirden gülme ne olur biliyor musun? Onların hepsini geberteceğim ya. <gülüyor> ha, o sinirden gülme. Niye canım o zevk adam zevke gelmiş o. Zevkten gülmeye de girer. Bana da biraz öyle geliyor. Yani geberteceği ne, için ne? zevkleniyor adam. Adam orada kendi kendine bir zevklenme <gülüyor> anını... Bir <sabah>. O ayrı <gülüyor> ama zevklenmeseydi de engel olamazsın. Evet zevk. <gülüyor> zevk dedik zevklenmek dedik. Bu adamlar ve zevkler köşesinde noktayla müziği. Denizli horozunun tamam. e, meydan'dan doğru. kaldırıldığı haberini maalesef size üzülerek veriyorum. Evi dişi budak meydanı mı? Delik çınar meydanı. Delik çınar dişi budak ve delik çınar meydanları <gülüyor> Denizimizin iki önemli meydanı. Yaklaşık 20 yıldır duran Horoz e, heykeli. Biz Denizli'de olduğumuzu nereden anlayacağız? Mesela bizi kaçırdılar, tak gözümüze açtık. Mesela bir baktım bir çaydanlıkla şey var. Bir demlikle bir fincan var. Neredeyim ben? Bir neredeyim da ben? Neredeyim? Ya? Rize ya da tam da on meydanının say. Ha güzel. Tam da on meydan. meydanındayım. Ya Kütahya'da bir bakarım metro var mı diye. Metro varza. metroya bakarım. Metro, bakarım. Metro, mu metro mu diye. Bir de fincana bakarım. Evet. Orda bir saniye sıcak kahve atacağım yüzüne de arada cam var. Neyse. Ya camları bundan koyuyorlar <gülüyor> zaten. Ha tükürme de yüzüme istersen kes zaban. Mesela orada ben anlıyorum. <gülüyor> evet. Tak. Uyandım, gözümü açtım. Mesela bir saat kulesi var. Neredeyim ben? İzmir'desin. Bekle İzmir'deyim. Nerede İzmir'deyim? Çanakkale'deyim. Tamam. <gülüyor> Niye dedin? Niye gitmiştin oraya sen? <gülüyor> ne bileyim, kaçırmışlar <gülüyor> diyorum. Ben gitmemişim ki. Rıza. Sen mesela bir yere götürdüler seni gözlerini. ya. Kapak gözlerini. Aç şimdi. Hop! Ne var karşında? Şu anda karşımda bir Güliver heykeli var. Neredesin sen? Neredesin, Neredesin sen? Lilliput'ta mıyım? Hayır, Lilliput ne alakası var? Her yamandasın. Sevgili dinleyiciler, bu oyunumuza katılmak istiyorsanız 210 30 <gülüyor> <gülüyor> ee, siz de gözlerinizi kapatıp bize nerede olduğunu söyleyebilirseniz biz de bulmaya çalışırız. Mesela kalırsanız. bak gözümü açtım. Gözümü evet. açtım. Bir bakıyorum kocaman bir leblebi heykeli. Neredeyim ben? Çorum. Bravo. Ben kapattım. Tamam, bak ben, ben kapattım. kapattım. Açtım. Ne, neredesin? Ne var? O <gülüyor> değil <Tamam>. ya. <gülüyor> Ko kocaman bir Kavun heykeli. Kavun neredesin? Topatam. <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır. Değilim. Neredeyim? Kırıkkale. Hayır değil. Yaklaştım. Hayır. Temelli. <gülüyor> harf, harf, harf. Temelli temel. Çünkü yolda hep satılıyor. Değil oldu. hayır. Oralarda satılıyor ama heykeli yok. Neredeyim? Evet. <gülüyor> kavun heykeli. Neredeyim? Kavun heykeli. Nerede? Hangi meydanda var? <gülüyor> nerede? <gülüyor> nerede? Nerede mi? <gülüyor> hayır değil. değil nerede? İzmir'e doğru giderken? İzmir'e giderken. Balciola. Manisa Manisa'nın neresindeyim ama neresindeyim? Manisa'nın kırkaç. Kırkaç dayım işte bravo. Ya. ya bak ya, gözümü güzel. açtım mesela. Gözümü açtım. Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> ben gördüm. Dur dur. Üst geçit. Hayır. hayır üst üst geçit, geçit gördüm ben. Neredesin? Neredeyim? Banaz. Bir hayır. <gülüyor> Bravo. Ege bildi. <gülüyor> nasıl bildi ya? Ben gözümü açtım. Ege nasıl biliyor? Ya en gerçek. <gülüyor> o da olur da. <gülüyor> Banazlı yol genişletmeden sonra banazın o tarihi üst geçti, mağrüs geçti. Banazlı biri vardı. Bizim biri. Banazlı. Oluyoruz. Banazlı biri vardı. Banazlı Zeynep. O mu? Yok ya neredeydi? Hangi dizideydi bu? Banazlı. Banazlı diye geçiyordu. <gülüyor> Bilemiyorum. Fare gözlerini kapat. Gözüm açtı. Allah bar girişini <gülüyor> değiştirin ya. <gülüyor> Oğlum kaçırdılar gözlerimi yani alın Bant koyun bantı çözüyorum ya. diye bir şey olsun mesela <gülüyor> İlla bir gerilim istiyor bir şey istiyor ya Allah Allah Kapatacak açacak gözlerini Oyuna katılmak isteyen dinleyicilerimiz var Günaydın efendim Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz? <gülüyor> ben İrem İrem Hanım sevdiniz mi oyunumuzu? çok sevdi. Şu anda bulduğumuz bu oyunu. <gülüyor> bu oyunu sizlerle katılabilir. Arkadaş çevrelerinizde sükse yaratabilirsiniz. <gülüyor> Hatta ben Reblebi esnesini yapacaktım ama benden açtım. Aynen. Açarım. Ya kafalar aynı ama diyorsun. Yok, Buldunuz mu? Hadi kapatın gözlerinizi. Kapatın <gülüyor> gözünüzü. Kapatın. Siz kapatıyorsunuz ama değil Ben ha, değilim. Hayır siz kapatıyorsunuz. Hayır ben soracağım. İşte soracaksınız. Ama İrem Hanım oyunumuz bizim öyle yanlış doldu. öyle oynuyoruz. <gülüyor> İrem Hanım şöyle <gülüyor> İrem yapıyorsun. Işte siz, sizi kaçırmışlar. Bir yerde gözünüzü açıyorlar. Siz bir açıyorsunuz Diyorsunuz ki gözümü açtım karşımda kocaman bir şey diyorsunuz bir ben heyecan. neredeyim diyorsunuz bak evet. biz orada cevap ha, veriyoruz tamam tamam canım tamam, tamam. hadi, hadi. gözünüzü kapatın evet gözümüz şimdi açın açın tamam ha. açtık şimdi kocaman bir muz heykeli var neredeyim ben Antalya mi? Anamur ne kadar zekisiniz. hayır Anamur Aynı. olur mu Anamur muzu küçük olur kocaman dediniz ama kocaman yapın küçük muzu kocaman da, heykel olarak yapın bak arkadaşlar leblebi heykeli de yere mi düşürmüşler leblebi <Gülüyor> <Evet. Gülüyor> dedim <Gülüyor> <gülüyor> leblebi 1 kiloluk leblebi elçili yapmışlar. <gülüyor> Pakette. Anamur mu? Doğru mu İrem Hanım? Çok doğru. Bir tane daha sormak istiyorum. Bir dakika. Istiyoruz. Nerede tamam. Anamur'da? Var mı gerçekten var bu heykeli? Tabii. He. Tabii var. Tamam, tamam. hadi. Bir Buyurun. tane daha soruyorum. Yine kaçırılmışım. Evet. Ve açıyoruz gözlerimizi. Kocaman bir hıyar heykeli. Ben neredeyim? Çengelköy Çengel mü? Çengelköy <gülüyor> mü? Neresi? Çengelköy? Çengel <gülüyor> Ya hıyarın ben nerede yetiştiğini ben de bilmiyorum. Sadece öylesine soruyorum. Her yerde yetişiyor da heykeli dikilecek hıyar de var. Çengel köyde var. İrem Hanım bizi kandırıyor musunuz? Hiç, Hiç ne kadar şey heykel duymamış. Kaçırıldım diye ne kadar ayıp. Biz korkuyoruz burada sizin. Bir an önce nerede olduğunuzu bulmamız lazım. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. ediyoruz İrem Hanım sağ olun. Güle güle. Son, hıyar heykeli buluyorsa her yerde olabilir sen. Ya çok güzel oyunmuş bu ya. Bayıldım ya <gülüyor> illa heykel olmasa da gerekiyor. Ben kaçırılmışım gözümü açıyorum kocaman bir nasreddin Hoca heykel neredeyim ben ters binmiş bir şey neredeyim ben? Akşehir, Akşehir mi Akşehir? A Akşehir. Mi? da var orada da var. <gülüyor> şoförler dinlenme tesisi şoförler odasında öyle bir şey var. Evet. günaydın efendim günaydın. Herkes, e, Gerçekten derim. kaçırmışlar şu anı. An yazıktır son dakikada belki numarayı hatırlayıp buraya aradı. İşte yanlış zamanda yanlış yeri aramanın cezasını çekecek dinleyicimiz. Dur ne ya yapalım? bir dakika. Ee, bir şey var. Niye kaldırmışlar denizde horos heykelini put diye mi? Put. Bu ne lan burada put mu bu <gülüyor> demişler? <gülüyor> bu resmen put demişler ya. Puta benzer çünkü. Sevgili susuyorum ki iyice put denmekten bir alınsın zevk sonuna kadar <gülüyor> sonra kapansın. Evet. Çünkü orada de, nerede buluşuyorlar sevgililer mesela? Nerede? Denizli, heykel, heykel denizli. Heykelin önünde. Ondan sonra orada Ona artık kaldı. bir put buluşma putu. Çalışmalar tamamlandıktan sonra tekrar yerine gerisin geriye koyacağız. Yerine demiş. koyacağız gibi. <gülüyor> Putu koyacaklar ya. yani. Belediye başkanı. Altyapı çalışmaları dolayısıyla Alt kaldırılmış Ama mesela şeyde e, e, olimpik maskot var biliyorsunuz. E, 2010'da e, değil de. Erzurum mu? <gülüyor> Erzurum mu? <gülüyor> ne o orta yapan <gülüyor> adam ve atlayan kaleciye <gülüyor> ekelim havaalanının yolundaki. Ha öyle bir şey mi var? Tabii. Tabii canım. Gözümü açtım kocaman bir atlayan adam belki. Kaleci oğlum o ne atlayan Aa, adam. Kaleci var evet bir de şu çeker yok mu karşısında? O biraz birisinde 300 metre geride. 300 metreden çekiyor şu <gülüyor> Hadi ya öyle şey okay nasıl görmedim ben onu hiç ya? Aa, tebessüm şehrine bakmaktan hmm. ben. Sen tebessüm ederken gözlerin kısılıyor ya. Ha herhalde o yüzden. O yüzden. <gülüyor> Peki ben gözümü kapattım. Evet. Açtım. Evet. <gülüyor> bir boya kutusu havada <gülüyor> duruyor. Ama akıyor. Akıyor. Sarı renkli bir boya. Neredeyim ben? Durmuş Yaşar. <gülüyor> Ve oğulları mı? <gülüyor> Cevap olarak ilk defa bir aile ismi geldi. Günaydın efendim. Pardon. ne bu kaçırılan dinleyicilerimiz? <gülüyor> <gülüyor> evet neredeyim? Akan boya. Akan boya. Akan boya. Akan boya. Akan boya kokan boya. <gülüyor> Yok değil, mi? <gülüyor> bak, yok değil mi cevap? Çok zor işte bak bu soru. Ee, çok, bu soru çok zor. İşte, soru. Her, her, yerde her, yerde olabilirsin. Olabilirsin. her yerde olabilirsin. Her bak, yerde olabilir. Her yerde Dikkatli heykili. olmak. Kaçırıldım ki, gittim kayboldum işte. Kendinize seçeceğiniz şeyi iyi seçeceksiniz. İyi bakacaksınız. Öyle lak diye şey yapmayacaksınız. İlk gördüğün şey atlamayacaksınız. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar devam ediyoruz. Buyursun efendim. Evet bir oyunumuzu daha nihayetlendirdiğimize göre yeni oyunlarla sizlerle beraberiz. Bunun kutu oyununu da yapacağız. Hı hı. Ee, i̇nşallah yakında piyasaya çıkacak, değil <gülüyor> o, mi Oğuzhan? Onu evet hocam. Onda kumaş koyacağız. Yani çünkü kutu... bence Abdullah Bey ile konuşalım bunu Abdullah Turhal bize. Çok güzel takvimler göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ay, teşekkür Kendisi askeri olsun. tarih araştırmaları, maket figür ve savaş oyunlarında bir uzman. Abdullah Bey yani siz savaş oyunlarında uzmansınız ama biz de şöyle bir... Go mu? Eski bir savaş oyunu Go mu? Şöyle bir oyun bulduk. Kaçırılıyorsunuz, gözünüzü açın gördüğünüz heykel üstünde bir oyun. Neler olabilir? Bunun üzerine çalışmalarımızı yapalım. Bence hoş. Çok güzel. Gidelim teşekkür ederim mi Abdullah Bey? Kullu gidelim Pasajındaymış karım. çünkü e, dükkanı da. O zaman bugün çıkışta Kullu Pasajı'na gidiyoruz. Gidelim güzel bir teşekkür ederim. Ne oldu? Hakikaten. Kullu Pasajı'nın sunduğu modern sabahlara mı döndük? Sonuçta biz de oranın esnafıyız artık. E, e, evet, evet biz de yani sonuçta Tunalı e, esnafı dediği şey değil mi? Ada etle tırnak gibidir. birbirine. Kenetlenecek şey ki böyle sıkı. Sıkıdır yani. Değil mi? Tunalı esnafı. Abdullah Bey bir kere daha teşekkür ederim bize gönderdiği ee, zarif hediyelerden dolayı için onun zerafetinin göstergesi e, eline koluna sağlık diyoruz Gidiyoruz bugün e, bir şey yapıyoruz bir hayır duasını Peki, alıyoruz bir tatlı bir şey alalım tatlı bir şey iki kilo baklava <gülüyor> uzattılar da uzattılar evet <gülüyor> yani, tamam yani uzattılar hadi uzattılar saatimizi saatimizi boşa geçirmeyelim dakika geçirmeyelim, dakikası ne? para bu programın bu programın dakikası para çocuklar doğru ne kadar bahir ona göre bir şey <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu ara biraz ucuz gibi geliyor bilmiyorum yani. Evet Oktay gel Obama bu yıl gider demiş Meksika'nın tanınmış medyumunu biliyorsunuz. Aa An... evet ya. Antonio bizim... Vasquez. Ne bilmişti bugüne kadar kendisi? Ee, bugüne kadar. Bakayım e... hiçbir şey bilememiş efendim. İlk kez göreve yeni başlamış <gülüyor> <gülüyor> Yeni görevinde başarılar diliyoruz medyumumuza. <gülüyor> Ondan sakallarda daha tam yeterince uzamamış. Canım, daha kıvama daha yeni. bir şey bilmesine gerek var mı yoksa zahmet, şey mi? Bir zahmet, bir zahmete geçeyim. Prestiji varsa idare ediyor mu? Sakalı, Prestige, saçı enteresansa. Prestij marketten alabileceğim bir şey değildir geç Yani bugüne kadar ben varsa diyorum hani. E varsa diyorsun. Al, aldıysa değil. Ha. Bir şekilde saçıyla sakalıyla yapıyorlar. Ben bugüne kadar hiç tutan medyum şeyi görmedim. İşte 2011 bitti falanca mediumumuz şu kehanetlerinde başarılı oldu diye bir haber çıktı. Tek... Z raporu mu diyorsun? Medium'un Z, Z, Z raporu diye bir program yapalım isterseniz o zaman. Bir tek Nostradamus. Benim için Nosfer gerçek... Nostradamus yuvarlak yuvarlak konuşmuyor. Ortaya ortaya bir şeyler, iki şişman adam bir şeyler... Yani, yani şişman adam diyorsa orada onu ona benzet. Onu ona, bir de Yok Ömer Çelepalı kodun mudu. O, o şifreleri o çözecek zaten. Yürür gider böyle. Böyle şey gibi bir adam olması lazım. Ee, Ali Tezel var ya medyumların böyle bir ne demişti ne oldu mevzuata göre <gülüyor> ne durumdayız diye böyle bir açıklama yapan bir adam olması lazım bunları takip eden Ali, tezi, şey bu. Ali Tezeli de medyum dünyasına soktun ya <gülüyor> hayır o, o tipte bir adam olması lazım diyorum yani <gülüyor> medyumda yoksa yok da yani... şeyiz, ben düz gene asap bozukluğu içinde migrenim tuttu başım ağrıyor kalkamadım televizyonun karşısında bal mı? hayatta şifreleri mı? <gülüyor> aman yine mi oldu? böyle bir Sadece başladı ol, program sakin sakin başladı her konuşulanı anlıyorum. Sonra bir iki saniye <gülüyor> içinde herkes aynı anda konuşmaya başlayıcı bir ama öyle böyle bir aynı anda. Rezan Kiraz sabit mi o programda? Değişken. Rezan Kiraz müteharri. Çok enteresan abiler de vardı yani öyle çok mi? güzel hararetle. Herkes konuşuyordu. Altta da devamlı yazılar. Ömer Çelakıl şey falan. Onu da konuşalım. Onu da da altta bir tane siyah beyaz fotoğraf. <gülüyor> John Travolta ölümsüz mü? <gülüyor> O kadar güzel bir program ki. Çok. O kadar güzel. Biz değinilmeyen konulara değiniyor. Değene biliyorlar mı onu da bilmiyorum. Belki de o kadar kişi konuşurken ki, arada değinmiş oluyorlar. Çünkü ben John Travolta'yı bekleyemedim. Ya John Travolta'nın fotoğrafını buldular. Aynısı ya 1800'lerden <gülüyor> aynısı. Şey, ben Şeyi evet hatırlıyorum. Seyyi niye almadılar? <gülüyor> küçük. Küçük ki Oradan... böyle annesi miydi neydi? Onun onun niye mesela gündeme getirmediler? <gülüyor> Onlar da aynı diye bir şey çıktı. Ciddi yeme alınmadı. Ne oldu? Haksızlık ediliyor ya. Yani. Yani. Çünkü Einstein'ın annesi küçük bu onun bir önceki boydu. Adammış. Küçük bu Einstein'ın annesinin annesi aynı kişiymiş. Bakayım. Biraz daha bakabilir mi? <gülüyor> Böyle sadece bu cümleye odaklanınca yalan gibi geliyor ama fotoğraflara Fotoğraflara bakınca hiç öyle değil. Ama bence en gerçekçisi VJ Bülent var ya. Evet onunla kimdi? V4 Vandetta dedi ki adam. Çünkü bu arada ve Guy, Guy Fonks müydü? Kimdi o? Hayır maske. maskeli, maskeli. Maskeli var ya, ya böyle. Tamam işte. Ama arkasındaki adam. Ya arkasına beni koy seni koy. Ne fark eder Oktay? Peki teşekkür ederim o yani zaman. Yani evet. Doğru. Teşekkürler asla tükenmesin. Evet e, <gülüyor> Nedir yarışma yapacaktık ne oldu Yarışma da kadük hale geldi yarışmadı değil sizin Oyun, oyunun heyecanını da, da aldık. aldık Ne oldu sizin oyununuz oldu Sen çok benimsemedin galiba Ya, ya hakikaten başta şey atlıyordu şöyle. Hayır sen biraz. kocamandan rahatsız oldun Seni <gülüyor> leblebi bozdu bence En son kocaman leblebi dedim de yüzünün <gülüyor> ona, şekli bir değişti Ona takıldı Beni bozan anamızın küçük olduğu yaklaşamıyordu <gülüyor> <gülüyor> ama doğrusu yani bir takım hakikatleri de konuşmak lazım. Muzlayınca tabii ki Anamur ama... Şeker leblebisi meşhur olan bir yer var mı ya? Şeker leblebisi tabii ki. Şekerli leblebi ya da. Konya. Afyon da olabilir. Afyon da olabilir. Ya çeşit çeşit. Ülkemiz adeta bir şeker cenneti. Bu ee, şey Ankara'daki ibrik heykeli ne ibriği o? Ne Nerede o Doğan'daki? Ne İbri'yi oğlum o fincan şey ya. Fincan ne, ne o nasıl bir Kettle'da şey? Kettle'da suyu kaynatmışlar ona boşaltıyorlar. Oradan mesela kalite misafirin geldi oradan servis. Bir de onda şey yazıyor değil mi? Marka yazıyor. Tabii Kimin canım. yaptırdığı yani daha doğrusu. Yani o... şimdi, şimdi seramik firmasını söylemeyeyim ama elbette. işte yani. gerek yok zaten yazıyor kocaman kocaman. Tabii. Yazıyor değil mi hali? Tabii yazıyor canım. Ne kadar güzel estetik eserleri var şehrimizin ya. Kıymetini bilemiyoruz yani. Yani ben hep hayal etmişimdir. Mesela evde biz vitrinlerimize ne koyuyoruz? Yani biz koymuyoruz da vitrinimiz yok çünkü ama bizim geleneksen dedi. hazır koyacağımız. Güzel ya. vitrinlerimizi, en kalite seramiklerimizi, çanaklarımızı, şeylerimizi koymuyor muyuz? Koyuyoruz evet. E orada sergilediğine şaşırmıyorsun da şehrin en güzeli meğer orada bir mı şaşırıyorsun? Sinirlenmesin diye koyuyoruz dedim ya. Yani <gülüyor> konu şey olsun diye sen <gülüyor> yine de sinirlendin. Ben bir önce seramiğe bakarım, porselene bakarım. ...dağılmayacak olan yok mu? Porsenene bakarım. Has. Şöyle bir ışığa doğru tutarım. Porsenenin tabağına bakarım. Biz kere... Eğer güneşi arkasındaki şeyi görüyorsam... ...logoyu görüyorsam... ...o işte iyi porseneldir. Sessizliğim asaletimden gelir. Önce <gülüyor> logoya bakarım. Logo mu diye mi diyorsun? Hayır. Biri bir yandan bakarım. Eğer arkadaki logoyu görüyorsam... Pozidenin evet seçimini. sevgili dinleyiciler siz de yandan bakacak olursanız şayet nasıl bakmanız gerektiğinizi en güzel şekilde tarifini verdik diye evet. düşünüyorum. Obama bu yıl gider demiş ee, Vasquez. Nereye gidiyorum ben nereye gidiyorum mi Memleketine gidiyor be nereye gidecek memlekete gidiyorum demiş. 25 yıldır yaptığım tahminlerin %80'i doğru çıktı demiş. <gülüyor> Bakayım. Suriye'nin işgal edileceğini öne sürmüştüm zamanda demiş. Evet ama herhangi bir şey... Yok. Edilmedi. O, edilmedi efendim. O edilmedi. Bir de o çıkmadı demiş. o. <gülüyor> Beş bir de... daminden biri o demiş işte. Benim ham adam... çocuğu oluyordu onun kız olacağını bildim. İki Latin Amerikalı lidere daha kanser teşhisi konulacak. Yani... ve bu adamın çıkan kehanette de yalan. Çin'in batacağını söylemiştim. Durum orada <gülüyor> da. ki söylemeyin kendisine. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in durumu... Ortada demiş. Ya ortada biliyorsunuz demiş ya. <gülüyor> Durumu ortada demiş öyle bir bakmış. Ondan sonra tarot kartlarını göstermiş. Aha ama. demiş bunlar da tarot kartı. Seç e bir tane demiş sonra <gülüyor> arkasına saklamış bu muydu demiş. <gülüyor> Böyle bir şey işte. Yalnız yani... tarot kartlarıyla oyun olmaz Oktay. Bizde bir söyleyeyim. medium eksiği var mı şu anda? Programımızda şu anda. mı? Hayır yani genel ülke gündeminde. Ülkemizde yani, de eksik bir programımızda bir, da, da eksik. Genelde astroloji, astrologlar konuşuyor şu aralar. Özellikle de yılın başı olduğu için. Kiraz Al ailesinin ötesine geçen çıkmadı bugüne kadar. Hala onlar zirvede. Onlar da astrolog ama işte medyum diye geçmiyor galiba. Evet onlar. medyum diye geçmiyorlar doğru. Rezanla Muharrem Kiraz mı? Kim onunla? Bir Rezan Kiraz. Rezan, da bir beyefendi. Öyle mi? Eşi eşi. eşi, eşi yani. Galiba eşi. B.A. olabilir. Evet. E, Medyumumuz yok evet. Memiş vardı. Bir medyum şeyi oldu yani. Ne oldu? Bir eksikliği kıran girdi bunlara. Bu medyumlar birbirine kırdırdık ya biz. Birbirlerini tokatladılar ve ortadan kaldırdık. Ondan sonra Medyumu çok mediuma kırdırdık. Ondan sonra çok şey oldu canım. Ya yani o dönemleri, dönemleri öyle anlatırsın. Medium'un medyuma kırdığı dönemler falan diye çok zorluklar çektik diye kızma anneciğim. Çok sıkıntılı bir dönemdi. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Evet, Oktay Demirci'den alalım, son dakika gelişmesi. Onu da alalım Oktay. Onu da alalım. Onu da alalım. Son dakika gelişmesi önemli hava, çünkü. Hava ıı, durumu sebebiyle Samsun Boğada Uçaklar Fantuş sistem dolayı evet uçaklar e, Fantuş uçaklar Fantuş olmuş e, bazı uçakların iptal ve iki saat aşan gecikmelerin olduğu söyleniyor. E, yani yani öyle yolda Geç kaldık falan filan evet, varsa İspanya kapalı sakin, sakin. Herkes oturuyor aşağıda pahalı pahalı şeyler içeceğinize o şeyde ne derler ona hava alanında oturun gelmeden önce bir orada pastaneden bir şeyiniz alın çayınızı böyle aç açına uçulmaz çünkü o da önemli. Teşekkürler. Acha şuna demediğimiz için Oktay Demirel şu anda üzgün, huzursuz ve <gülüyor> duramaz oldum. Ne yapacağımı bilmez bir halde. Şarkılarla türkülerle devam edelim. Vay vay diyorsanız. <gülüyor> <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabah ne kadar güzel bir şarkı diyoruz bir kez daha sevgili dinleyiciler. Bu sabah hep ne kadar güzel şarkıları arka arkaya çaldığımızı dikkat etmişsinizdir. Buyursunlar efendim. Valla kapatıyoruz saati. Yavaş Son, yavaş bir yavaş, yavaş. Birden mi kapatacağız? Ani bir kapanış oldu. Bence. Birden kapatalım. Çünkü dinleyici onu ister bekler. Birden kapatalım. İyi ya duyulmamış çok. Zaten evet, tam tamam. stüdyoya girerken bir birbirine... Evet güzel anam Sabri Bey diyerek... E... Fahin <gülüyor> söylüyorsun ya? Çok utandım bir şeyini... <gülüyor> ne utandın mı canım? Yaparken hiç utanır gibi görültmüyordun o yüzden. Anam Sabri Bey'in ne demek olduğunu da ben anlamadığım için... Anam Sabri Bey deyince anlaşılmıyor tabii. Zaten o, o şekilde vurgularsan hiçbir an. anam Sabri, Sabri Bey. Bey. Bak hiçbir espri yok. Anam Sabri Bey dediğin zamansa çok hoş. Bıcı gibi. Cafer Nidas'ın. Hemen haber bulundu. <gülüyor> o o da, Hemen çabuk, bay, çabuk, Dünya çabuk. şampiyonluğunu bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. İnşallah, inşallah, inşallah hocam. Bu özel habermiş. Neymiş o? Özel, özel haber. Özel firmanın Özel haber, haberi. özel, özel haber. 365 günde 165 yıllık konuşup 87 milyar... Ee, kısa mesaj atmış operatörün müşterileri. Helal olsun o operatörün müşterilerine. Helal olsun. 2011 o... yılının bilançosu açıklanmış da. Ee, ya, yani normal canım 500'lük mesaj paketlerini 2 günde bitiren nesiller var yani. 87 milyar kısa mesaj. Ee, Bölge 35 milyona Oktay bana, müşteri sayısı. Ben matematik mezunuyum ama üstüme de çok gelme o kadar abanma yani 35 milyon. Tamam. O zaman çıkar. Ya işte 87.90'a 87 87 e e tamam mı? 87.000'e 35 Tamam, 90'dan Oradan hesapla yani 80-90 bin'e 30'a böl, işte iyi. Ondan sonra ya. mobil internette 26.5 milyon gigabyte veri tüketilmiş. İyi, iyi. Ee, çok güzel. Ee, bakıyorum başka. Ee, en çok dinlenen sanatçı ya en çok şarkıcı 15 milyondan fazla şarkı indirilmiş bu yeni Halil Sezai hayır canım Atiye mi Atiye'nin Fatih at ...Fettah Tedaçan diyeyim o zaman ben de ...hangisi olabilir Atiye'nin çünkü çok güzel şey var ya bir tane bir Arapik şarkı Gökte hay hay tuttufırlattık haybi mi e o mu Hayır hayır Atiye'nin şey şarkısını söylersen Melim meli, meli, mali at Atiye'nin mi Atiye'nin Atiye güzel bir şarkısı Evet meli, ya Melim meli, meli Evet evet Hani, dansını hani. da yapıyorsun her seferinde. ben hani Belki dansından daha çıkaracağım. Atiye halasıyla bir yapmıştı. Hatırlarsanız. Bir televizyon programında. da 2011'in en çok dinlenen dinle, dinle, şarkısı dinle. Yarı Çıplak. Yarı Çıplak mı? Kimin Yarı Çıplak şarkısı? Yarı Çıplak şarkısı. Yarı Çıplak. Nasıl? Anladın Enli orkestrası mı? Değil hayır. Aa, Berk, Berk. Emre Altun mu? Hayır Berk. ya kadın sen erkek mi anladın beni? Aa şey o zaman sevgili Zehrin, Zehrin Özer. Evet en çok dinlenen, indirilen şarkı olmuş. Safiye Ayla mı? Gülben Ergen olacaktı doğru. Aa, hiç haberimiz Hiç yok, haberimiz yok. Nilüfer ve Şebnem Ferah'ın Erkekler Ağlamaz düeti onu hemen arkasında izlemiş. Üçüncü sırada kim var? Bir erkek. Bir erkek. Bir erkek. Seveni Arıyoruz. Şarkının adı Seveni Arıyorum. Murat Boz. Seveni Değil. Arıyorum. Nerelere Ama sordum. Benzer. Aa şey. Soner Sarıkabada'yı. Yani. Bravo. Çok hoş. Yayını kapatalım Çok bence güzel. Sonra sadece kapatıyoruz. Zirvede kapatmış, e, zirvede kapatmış olduk. Onlardan birini dinleyeceğiz Dinlemişim şimdi sevgili dinleyiciler. Şey Zirveleri bugün. <gülüyor> yani bugündü, bugündük zirvemiz zirve de bu olsun. Al, her gün de her, her gün yeni zirve bulmak kolay değil. Tamam anlaşılmıştır. Evet, tamam. Something for the weekend. Modern savaşlarda. Oh, check it out. İşler, sıkıntı. Dersler, stres. Ofis yaşantısı. Hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken